Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Üçüncü yayınımızda belki hatırlatmakta fayda var. Bağımsızlar, Türkiye'de kurumsal kültür sanat alanlarının dışında faaliyet gösteren, yani devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan, bağımsız alternatif kültür sanat alanının çeşitliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, ve bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform, bir tür savunuculuk girişimi diyebiliriz. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra, yani bu programın yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org, bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info at adresine iletişime geçebilir ve Instagram'da bagimsizler.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam konuğumuz Yeliz Kahya. Yeliz hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca kendini tanıtmak ister misin programı giderken? Olur. Ben e, kent araştırmacısıyım ve şehir bölge planlama alanında akademisyen olarak çalışıyorum. Onun dışında kent çalışmaları alanında ilgilendiğim konular, kısaca gündelik hayatın en kaynakları, yani daha planlanmadan ve doğaçlama gelişen süreçleri, kentin planlanması, tasarımı ve mekansal üretim süreçleri için bir tür bilgiye dönüştürmek ve temsil etmek diyebilirim. Harika, teşekkürler. Zaten buradan devamlı. Senin doktor araştırman üzerinden bugün bağımsızlar kent ve kamusal alan üzerine konuşacağız. İstersen doktora çalışma nasıl başladı? Hatırladığım kadarıyla e, kent ve kamusal alanı üzerine ya da kamusal alanı oluşturan ve dönüştüren aktörler üzerine, e, kültür sanat aktörleri üzerine bir doktora tezin e, var. E, fakat giderek bu bağımsızların etrafında yoğunlaşıyor. Nasıl başladı, nasıl gelişti? Evet. Yani tez doktoru araştırmam ve sonrasındaki süreçle başlıyor ve bir tür bağımsızlarla bir buluşma sürecine yollarım kesişiyor gibi düşünebiliriz. Yani doktora da aslında ve doktora sonrasında yani dediğim gibi kentteki sosyallikleri, bir arada olma durumlarını, sanat ve kültür pratikleri ve aktörlerinin açtığı alanlar üzerinden okumaya, üzerine çalıştım. Yani aslında bir tür keşifte hani şey olarak başlamadım, İstanbul'un kültür sanat aktörlerini araştıracağım olarak başlamadım. Ama İstanbul'da kendiliğinden organize olan süreçleri mekansal bir okuma yapabilir miyim olarak başladım. Ee, ve hep böyle ilgimi çeken kentin o sosyal e, katmanıydı. Ve sosyal katman deyince de kültür ve sanatla karşılaştım. Ve onu e, onun karmaşıklığı, oradaki aktörlerin çeşitliliği üzerine bir inceleme yapmak zorunda kaldım. E, onu daha iyi anlamak için. E, bu çözümleme sırasında bağımsızlar dediğimiz, şimdi bu bağımsızlar olarak grupladığımız oluşumlarla da daha yakından ilgilendim. Aslında bir anlamda galiba senin bu kenti kendiliğinden programsız bir biçimde dönüştüren yapılara bakışın ve bütün projeyi bağımsızlara kaydırdı. Çünkü ne devletin ne de özel kurumların, enstitülerin yaklaşımı veya kentteki etkisi böyle spontane değil. Evet, yani... Araştırman odağı aslında zamanla bağımsızların açmış olduğu, o daha zengin, daha işte kendiliğinden organize olan alanlara doğru evrildi. Peki, kamusal alan ve kent ilişkisinden başlayarak bağımsızların rolü üzerine neler söylersin? Kenti ve kamusal alanı ben ayrı çok düşünemiyorum. Çünkü kent dediğimiz şey toplu halde yani en basit anlamıyla yaşamak ve bir yeri paylaşmaksa e, kamusal alanda aslında e, bu paylaşımı ve ortaklığın organize olduğu alanlar diyebiliriz hani e, o yüzden önemli kent için böyle önemli yapı taşları e, günümüz kentlerinde hani bunun aslında e, baskı altında olduğu yok olduğu gibi e, durumlar yaşıyoruz ama aynı zamanda kent çok karmaşık bir yapı olduğundan dolayı bu karmaşıklık içerisinde hep kamusallık bir şekilde yeniden keşfediliyor ve aslında ortaya çıkıyor. Eskisi gibi kamusal alanlar olmuyor belki ama daha farklıları bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve burada hep böyle bir sanatın bu keşiflerde kamusallığı keşfederken hep rolü olmuş. Yani eskiden de olmuş şu anda da var diyebiliriz aslında. Ben de yani aslında e, bu işte kültür sanat e, aktörlerinin çeşitliliği üzerinden bir okuma yapınca hani hangisinin aslında kamusal alanı açma niteliği daha kuvvetli hangisi daha e, güçlü kamusal e, alanlar açabiliyor ve işte o diyaloğu mekanda var edebiliyor üzerine düşününce e, aslında hep e, bu aktörlerin farklı niyetleri ve öncelikleri üzer üzerinden gittim. Ve e, burada hani bağımsızlar aslında ayrışıyorlar. Çünkü hani kültür sanat böyle e, günümüzde işte daha tüketim odaklı veya global turizm odaklı kent yaşamının ana unsuru gibi e, gözüküyor. Ama kentlerde e, bu işte kamusal alanın yeniden keşfedilmesi, çeşitlenmesi ve zenginleşmesi anlamında da e, denemeler yapmanın yolu yine orada. Ve bunu yapan aktörler de aslında daha etkili bir şekilde yapan aktörler bağımsızlar. Hı hı, bağımsızlar kentte farklı kamusal mekanlar yaratıyorlar. Yani kamusal alanı genel olarak alıyoruz ama bunun içerisinde mekansal olarak baktığımızda farklı mekanlar da yaratıyorlar. Çünkü devletin e, kültür sanat mekanları e, belli ya da istitüler, müzeler de belirli bir formda mekanlar oluşturuyorlar. Ama bağımsızlar ya farklı gerçekten bunların dışında ve demin söylediğin kendi niyetlerine göre çeşitlenen farklı mekanlar yaratıyorlar. E bu mekanlar bazen kalıcı bazen geçici olabiliyor. En önemli şey e, kentliyle e, ve e, bulundukları altında yerel ortamla farklı bir bağ kurarak yani bunun derdine düşerek aslında o farklılığı yaratıyorlar işte kurumsal veya işte bir devlet arayıcılığıyla bir kültürel ifadeye açılan e, mekanda dediğim gibi farklı bir alan oluyor. E, bunu bazen işte nasıl yapıyor? Belki farklı bir şekilde sanatsal üretime e, yön vererek, bazen de hani e, katılımcı bir düşünce pratiğini devreye sokarak veya farklı bir şekilde sosyal bir arada olmalara yön vererek gibi yöntemlerle aslında bunu kentte aktivite ediyor. Bu bence bağımsızların aslında bu kamusal güç, aslında onların bir niteliği aynı zamanda, hani bağımsız olmalarının hı hı. ve hı hı. ben bunun hani onların sürdürülebilir olması için de önemli bir yaşamsal nitelik olduğunu da düşünüyorum. Yani bunu bağımsızlığın tanımıyla ilişkilendiriyorsun bir İlişkili. anlamda. Evet, bu onların hem tanımı hem de sürdürülebilir. Bir şekilde var olabilmeleri için de önemli. Yani çünkü bağımsız ya. olmak çok da şey, e, hani siz Zeynep'le de ilk haftalarda konuştuğumuz gibi hani bağımsız olmanın hani olumsuz bir anlam ama aynı zamanda aslında olumlu bir anlamı olduğundan bahsettiniz. Hı -hı, ee, hı -hı, hı -hı. O yüzden hani bağımsız olmak hani sorumluluk, topluma karşı sorumlu olmamak değil aslında. <gülüyor> Her şeyden bağımsız olmak, <gülüyor> evet <gülüyor> sorumsuz olmak değil tabii. <gülüyor> yani öyle bir aslında, iş, anlamsız da, olarak şey. Evet tam da aslında yereline bağımlı olmak ya da bağlı olmaktan geçiyor galiba. Yerelle kurduğu evet. ilişki üzerinden aslında var olabiliyorsun. Çünkü zaten aslında yola çıkışlar da hep öyle oluyor. Çünkü ya öznel bir ihtiyaçtan ya yereldeki bir ihtiyaçtan yola çıkıyorsun. Dolayısıyla her iki durumda da e, kendi öznelinde, kendi lokalinde, kendi çevrende ki ihtiyaçlarla beslendiği, belirlendiği için. Dolayısıyla her halükarda tepeden inme bir biçimde bir programa dayalı olarak değil de tam da yerelden gelen bir ihtiyaçlar doğrultusunda oluşuyor. Evet. Dolayısıyla yani aslında hem bu kendiliğinden var bağımsızların tanımında aslında bağımsızların varoluşunda bir anlamda bir yandan da bu Programlı olmaması galiba onunları ayrıcalıklı kılıyor. Çünkü devletin belli bir programı var. Yani o bir program çerçevesinde kültür, yani idealde öyle. Belki Türkiye için tam anlamıyla bu söylenemez ama yine de gizli bir program var. Hı hı. Tam anlayamadığımız, bilemediğimiz, belki gerçekten olmayan ama arka planda duran bir tür program var. Kültür sanat alanında da kararları veren, yöneten, yönergeleri ortaya çıkaran. Kurumlar içinde işte sezonluk programları onların da belli çerçeveleri var ve bu çerçeveler içerisinde oluşuyor kültür sanat etkinlikleri kurumlarında genellikle. Ama bağımsızlar hakikaten çok çeşitli alanlarda çok farklı etkinlik türleriyle ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla gerçekten bir zenginlik, çeşitlilik yaratıyorlar. Evet bu da yani kamusal olan için çok zenginleştirici yani kamusal alanın yeniden keşfedilmesinde önemli bir. Kaynak olduklarını gösteriyor aslında. Belki buradan şeye geçebiliriz. Devletin merkezci yapısının belki, belki Türkiye ölçeğinde nasıl kültür sanat alanında nasıl. E... Evet e, zaten e, ben de araştırma sürecinde e, bu devleti konumlandırma o çünkü kültür aktörler arasında devlet de var. E, onun rolünü böyle bir netleştirme üzerine düşünmüştüm genel anlamda şöyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani bir ülke, ülkelerin kültür politikalarının inşasında işte devletin rolünün bir değiştiği bir süreç var. İşte kamu yararını gözeten devletten işte kamu işletmeciliği anlayışına doğru evrilip devletin rolünün daha kısıtlandığı, piyasa kurallarının daha geçerli olduğu ve özel sektörün hem kültür politikasında da böyle daha yön verici olduğu bir süreç var. Ama aynı zamanda bu süreçle şey de okunuyor. Devletin merkeziyetçi rolünün azalıp yerelde de böyle bir yönetimsel olarak yetki dağılımına da evrildiği bir süreç. Bu dünyada böyle. Evet, yani genel bir şekilde. Evet. Ama Türkiye'ye bakacak olunca, evet, hani İstanbul özelinde şey var, özel sektörün cidden kültür alanında, Değil mi görünür olduğu dönem e, evriliyor ama devlet hep merkezi olma kültürel alanında da karar alma süreçlerinde işte e, kamu kaynaklarının nasıl dağılacağı anlamında hep merkezi olma şeyini koruyor yani bir yetki dağılımından yerelde bir yetki dağılımından kültürel alanında söz etmiyor söz edemiyoruz. Ve bunu hani kent yönetimine baktığımızda da aynı şekilde kentlerin yönetimi de e, hiçbir zaman böyle e, yerel yönetimlere bırakılmamış. Böyle girişimler olsa da hep bir e, merkezden yönetilme eğilimi içerisinde böyle bir ortak bir kent ve kültür yönetiminde ortak bir e, hı hı. şey okuma yapabiliriz aslında. Dolayısıyla kültür sanat alanında da böyle bir merkeziyetçi durum söz konusu ve bu tabii sadece İstanbul'dan söz etmiyoruz. Bütün Anadolu Türkiye için böyle bir durum var. Ee, yerelin yetkisi daha fazla olsa e, belki Anadolu'nun diğer kentlerine İstanbul, İzmir, e, Ankara dışındaki kentlerde de e, bağımsızların çoğaldığını görmek mümkün olacak. Çünkü Hı. yerelle ilişki içerisinde belki e, bu çeşitlilik... Ortaya çıkabilecek. Çok çıkabilecek evet kesinlikle. Hani o yerelle dağılmak çok önemli aslında. Çünkü yönetilmesi gereken bir süreç var. Ama nasıl yönetildiği önemli. Aynı zamanda bu kendi halinde ortaya çıkan bu zenginliklerin de var olabilmesi gerekiyor. Bu ikisi arasında işte dengeyi kurabilmek önemli sanırım. Hani bizde de hani... Bu merkeziyetçi yapı çok aşılmadığından dolayı hani böyle çok ayrı ayrı giden hani devletin kendi yaptığı etkinlikler, yerel yönetimin yaptığı etkinlikler, özel sektörün kültür alanında yaptığı şeyler gibi böyle ayrı ayrı Hı -hı. ilerleyen e, Hı -hı. işte Bir hepsi. Evet, yani... işbirliği yapmayan, ilişki içinde olmayan Hı -hı. farklı e, kanallardan akıyor. Farklı kanallardan ve farklı böyle vizyonlarla aslında hepsi hı hı. E, ilerleyen süreçler var. Kentlerde de bu ayrışmayı e, görebiliyoruz. Ve burada hani bu merkezi yönetim olduğu için, e, ya yani merkezden şey yapıldığı için aslında e, birçok kültür üreticisinin de hakları aslında bir şekilde görünmüyor. Temsil edilmiyor diyebiliriz. Hı hı. Buradan belki şeye geçebiliriz. Tam da bağımsızların temsil edilmeme sorunu da böyle bir şey aslında. Yani bağımsızların bir yandan biz görünür olmadığını söylüyoruz ama <gülüyor> görünür olmamanın ötesinde e, temsil edilmediklerini, yani tanınır olmadıklarını ya da karar alma mekanizması ve süreçlerinde yer alamadıklarını. Yani enstitüler bugün e, çevrelerinde ya da işte devlet ilişkileri içerisinde özel sermaye kurumları belirleyici olabiliyorlar. Kültür sanat ortamını aslında bugün İstanbul'dan baktığınızda belirleyen 5-6 e, tane isim sayabilirsiniz. Bunların hepsi özel sermaye kurumu olacaktır. Ama bunun dışında aslında İstanbul'daki, e, sadece İstanbul örneğini veriyorum ama başka yerlerde de belki böyle, İstanbul'daki kültür sanat hayatının canlılığını aslında belki tam da onun dışında kalan e, bağımsızlar veriyor. Aslında bu bağımsızların bu, e, varoluşunun, görünürlüğünün yükseldiği şehirler, işte bugün Berlin gibi, benzeri bazı şehirler gibi kültür sanat şehri olarak anılan şehirler haline geliyor. Yani İstanbul'un da belki Türkiye'nin kültür sanat şehri olması yine bütün her şeye rağmen yine bağımsızların bir şekilde yoğunlaşması ve kültür hayatında etkin olmalarıyla açıklanabilir. Bir yandan da bağımsızlar tüm bunları yapıyorken aslında yeni özgür ifade alanları yaratıyorlar başka sahtırlardaki sesini izin verilmeyen ya da konuşması mümkün olmayan sesini duyamayacağımız insanları, konuları, söylemleri e, bağımsızlar aracılığıyla aslında konuşabiliyoruz. Çünkü eee dedi gibi ya öznel ihtiyaçlarından ya yerelin ihtiyaçlarından <gülüyor> ya kendi ya da grup olarak kaygılarından ortaya çıkan başka alanlar açıyorlar ve bu alanlar aslında tam da özgürlük alanları haline geliyor. Dolayısıyla demokratik kenti demokratikleştiren unsurlar da bir yandan bağımsızlar. Kesinlikle, evet. Yani ee, bu o, kentte açmış oldukları bu yeni zengin kanallar aslında e, mekansal ve mekansal deneyim anla, anlamında da ayırt edici. Ee, yani bağımsız oluşumlar kentin o sosyal ve mekansal kurgusunu zenginleştiriyor, alternatif alanlar üretiyorlar ve bu hani dediğin gibi başta da bahsettik planlanmış bir kurgunun ürünü değil kendi kendiliğinden ortaya çıkan böyle bir zenginliği var. E, bu işte kentte bu ortaya çıkan bu özel kalanın aslında e, bir kentsel olgu olarak alt çizilmesi gereken e, önemli Hı -hı. bir şey e, Hı -hı. olarak karşımıza çıkıyor. Burada senin söylediğin ee, önemli bir şey vardı. Bu izleyicinin katılımcıya dönüşmesi bütün bu süreçlerde. Ha, evet. Bunun da aslında bir sosyal hani biraz... dönüşüme... Katkıda bulunması. Katkı bulunması. Evet, yani bu mekansal deneyimi biraz daha anlamaya çalışınca aslında hani nasıl farklılaşıyor buradaki mekansal deneyim diye bakınca en önemli şey şey gibi, orada hani izleyici olma durumunun aşılması çünkü onun daha kolay olduğunu görüyoruz. izleyiciden katılımcı olma durumuna. Çünkü hani kitlesel bir faaliyet veya kitlesel bir tüketim üzerine odaklanmadıkları belki bu küçük, çaplı, deneysel şeyler olduğundan dolayı olabilir. Etkinlikler, faaliyetler olduğundan. Böyle hani izleyerek, dinleyerek, tüketmeye dayalı değil de işte dahil olarak, katılarak, işte hı hı. Bir sanatsal mesele üzerinden bir ortak akıl üretme gibi hı hı. süreçlerle farklı bir deneyime e, kapı açıyorlar. Yani bu, o, o mekansal deneyimin en bence ayırt edici özelliği diğerlerinden farklılaştıran. Bu da aslında sosyal çevrelerini yani kendi yerellerini bir şekilde dönüştürüyorlar demek Yani e, katılımcılıkla dönüştürüyorlar aslında. Evet. Dolayısıyla bu... <gülüyor> bir sosyal faydadan söz ediyoruz aslında. Bağımsızlardan <gülüyor> söz ettiğimiz zaman başka bir daha küçük ölçekte belki mikro ölçekte ama doğrudan ...birebir ilişki ile gerçekleşen... Hı hı. Evet. O katılımın altı çizilmesi gereken bir şey. Katılımı sağlay, ...mümkün kılabilme... ...yani kent, site... Evet bazen sosyal... ...yani hem bir sosyal dönüşüme... ...yol açıyorlar... ...bir yandan da bu sosyal dönüşüm bazen... ...farklı biçimlerde de olabiliyor. Yani... E, soylulaştırmada da aslında dolaylı olarak belki istemeden tercihleri dışında bir sosyal dönüşümün parçası Hı -hı. oluyor bağımsızlar. Aa, evet yani özellikle bu konu hani e, kültür ve sanat dediğimizde hep böyle bir kentte neye neden oluyorlar? E, soylulaştırma, mütenalaştırma süreçleri. Bununla çok ilişkili. Çünkü hani sanatçılar bir yerde e, var oluyorlar, kümeleniyorlar böyle e, mekansal anlamda. Ve etraflarında kendi ekosistemlerini yaratıyorlar, belli faaliyetleri yanlarına çekiyorlar. Bu bir yere kadar çok zenginleştirici bir süreç, ama bir yerden sonra bu süreç işte sermaye gruplarının o alana daha ilgilenmesini sağlıyor. Buranın hani dönüşümüne dair projeler gündeme geliyor, orada kiralar artıyor. İşte belki orada işte zaten oranın sakinlerinin bir şekilde orayı terk etmesiyle belki neden oluyor hani bu belki çok kendiliğinden olabiliyor bazen de kasıtlı olarak hani kültür sanat oradaki o projelerin önünü açabilmek için de kullanılabiliyor ee, bu evet çok hani çok ilişkili ama hani bence böyle sanki kaçınılmaz bir sonmuş gibi de e, anlatılmaması gerekiyor çünkü hani burada işte bence orada bağımsızların işte sanat yoluyla kent meselelerine ve kentle temas Hı -hı. kurma araçları Hı -hı. olduğunun vurgulanması ve bunu yaratıcı bir şekilde yaptıklarında aslında kentin birlikte planlanabilmesinin altyapısını kuruyorlar aslında. Bunun hani belki vurgulanması bu planlama için de çok önemli bir konu. Çünkü planlamada bu ortak katılımcı bir şekilde üretmenin yolları aranıyor aslında. Oraya istersen onu sağlıklı planlama için bağımsızların nasıl katkıda bulunabileceği konusuna geçmeden önce aslında bir yandan da soylulaştırmada istemsiz olarak taraf oluyorlar ama bir yandan da bu bunun karşısında aslında direnişi oluşturan ya da aktivist <gülüyor> tavırla davranabilen ve çevrelerinde bilgilendiren bir tür dayanışmayı da yaratanlar yine bağımsızlar oluyor genellikle. Evet yani özellikle böyle... E Kent savunuculuğu yapmak hususlarında hep böyle e, sanat ve e, bu kent meselelerinin kesiştiğini ortak bir şekilde buna direniş gösterdiklerini aslında görüyoruz. Üç dakikamız kaldı. Üç buçuk dakikamız kaldı istersen e, planlamayla ilgili söylemek istediklerinden <Gülüyor> devam edelim. Hmm. İşte bu dediğimiz aslında mekanı ortak akıl üzerinden tasarlamak ve planlamak konusu. İşte bağımsızlar gerçekten bulundukları yerlerle bağlantılabiliyorlar. O yerel toplulukla ortak akıl üretme potansiyelinde aracı olabiliyorlar. Ve bu bunun üzerine kurulmuş bir kentsel dönüşüm modeli üretmek üzerine düşünülebilir. Yani bu bence çok önemli bir konu. Burada hani e, ve bunun olabilitesini sağlamak için kent ve kültür alanındaki böyle ortak politikalar belki iz, devreye sokmak. Çünkü bu yolu açmak için gerekli olabilir. E, yani kentte yer yaratan aktörleri böyle plancı, mimar e, veya kent kara, e, e, kararları alanları, kent yöneticileri olarak kısıtlı bir çevreyle tanımlamamak, bunu genişletmek. Burada ciddi etkili aktörleri devreye sokmak ve aslında yaşayanları aslında. da. Devreye... Yaşayanları devreye sokmanın aslında bir yolu belki tam da bu kültür sanat alanındaki bağımsızları kullanmak ya da bağımsızları daha aktif hale getirmek ya da onları dinlemek, yani onlarla evet. işbirliği yapmak. Çünkü iki şey var benim görebildiğim. Yani bir bilgi aktörü. Bu arada bağımsızlardan ve bu kent planlamadan söz ediyorken yani kent planlaması, mimari vesaire, şehircilik üzerine çalışan bağımsızları kastetmiyoruz aslında. Bütün bağımsızlar aslında <Gülüyor> evet, bulundukları evet. yerde dönüşüyorken, çevre değişiyorken <Gülüyor> orada etkileniyorlar ve aktör haline geliyorlar. Dolayısıyla <Gülüyor> bu bir tiyatro da olabilir. Bu başka bir görsel sanatla ilgilenen bir bağımsız <Gülüyor> evet. da olabilir. Ama her durumda işte ya oynayacakları oyunlarla ya yapacakları sergiyle ya da doğrudan e, şehirle ilgili meselelerdeki tavırlarıyla veya etkinlikleriyle hem bir bilgi aktarımı karşılıklı olarak aslında bilgi aktarımını kolaylaştırıyorlar. Yani e, o dönüşümün yukarıdan gelen bilgiyi aşağıya aşağıdaki bilgiyi de yukarıya taşıyacak bir aracılık oynuyorlar. rolü evet. var aslında. Ve uzlaşma zemini oluşturmaları da mümkün bu anlamda. Dolayısıyla aslında hı hı. bağımsızların orada etkin olarak var olmaları, tanınır olmaları aslında her taraf için işi kolaylaştıran bir şey. Evet, yani kesinlikle öyle. Ee, bu hani çok önemli bir özellik ve vurgulanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Peki, eklemek istediğim bir şey yoksa programı kapatabiliriz. Ee, yani evet, bunun e, web üzerinde... Aslında temsil ediliyor olması da aslında bu bağımsızların hem kentin planlanması açısından hem de onların kolektif bir yapı olarak belki devamlı açısından çok önemli bu heterojen yapıyı göstermek aslında. O zaman buna hemen ekleyeyim. Siz de bir bağımsız organizasyon, bir bağımsız girişimseniz bagimsizler.org adresine gidip kendi bağımsız inisiyatifinizi ekleyerek zemini büyütebilirsiniz. Ee, Yeliz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok ee, zevkliyiz. Benim için de öyle. Umarım dinleyicilerimiz için de öyledir. Ee, herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Açık Radyo Bağımsızlardan sevgiler. Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan